Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran. Merhabalar Açık Radyo'da yine birlikteyiz. Oyun içinde oyun programında ben Mehmet Emin Bars Cem Duran'la birlikte bu hafta kutu oyunlarını ele alacağız. İki önemli misafirimiz var. İstanbul Board Game Enthusias'tan İshak İzi Mizrahi ve Erman Ertem bizimle. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Olduk. Kutu oyunlarını genel olarak herkesin bildiğini düşünüyorum. Hepimizin gençliğinde, çocukluğunda ve halen oynadığı oyunlar. Şimdi kutu oyunlarının önce ne olduğunu soracağım tabii ki. Kutu oyunlarını bize nasıl anlatabilirsiniz? İzli senle başlayalım. Kutu oyunları aslında çok genel bir kategori. Hı hı. Yani bizim aslında bahsetmek istediğimiz Avrupa tarzı ya da Alman tarzı kutu oyunları. Hı hı. Ee, yani monopole benzemesine rağmen e, biraz daha katılımcı, biraz daha e, çekişmeli olan oyunlar. E, Monopoly'le e, en büyük farkları da e, Monopoly'de kazan kazan e, prensibini hiçbir zaman ele alamazken, mutlaka bir oyuncuyu e, ara dışı e, bırakmak gerekirken... ...bu oyunlarda herkesin katılıp herkesin çekişmeye bir şekilde oyunda bulunabilmesi... E, ...dünyada e, tabii monopol çok yaygın olduğu için... ...kutu oyunu deyince herkesin aklına genelde monopol geliyor. E, ben de internetten baktım. E, Hasbro bir e, milyardan fazla kişinin oynadığını iddia ediyor. Yani altı buçuk milyar insan varsa... Bu doğru her, mu sizce? Altı kişiden <gülüyor> Çok iddialı olmuş. bir rakam. Bana evet. çok iddialı geldi. <gülüyor> e, Çinliler, Hindistanlılar oynamamış olsa zaten... <gülüyor> ...bayağı bir kişi oynamamış. Peki e, bu bahsettiğimiz kutu oyunlarını bildiğimiz diğer klasik satranç go tavla gibi oyunlardan nasıl ayırıyorsunuz? Onlarla arasında sizce nasıl bir fark var? Ya mutlaka bir benzerlik var yani sonuçta Hı -hı. E, oyun dediğimiz zaman e, çok genel bir kategoriye ele alıyoruz. E, kutu oyunlarında kendi içinde çok değişiklik e, olabildiği için bazı e, daha benzeyebiliyor go ya da satranç gibi e, abstrakt oyunlara. E, genel soyut, olarak... Soyut oyunları Evet. evet. evet. <gülüyor> Peki. Ee, şöyle bir farkı var aslında temel olarak. Ee, Go, Satranç, Tavla genelde iki kişi arasında oynanırken e, kutu oyunları daha çok aile oyunları olduğu için 2'den 6'ya hatta bazen 8'e kadar daha katılımcı. Evet. Onu da sormak istiyorum aslında. Mesela Satranç ve Go gibi oyunlarda daha dişe diş, kora kor bir mücadele var gibi taktik ve psikolojik olarak kutu oyunlarına bakınca daha eğlenceli, daha işbirlikçi ve katılımcı bir Hava var gibi. Bu doğru mu? Bütün kutu oyunları için geçerli mi? Yani bu? şöyle bir fark ortaya koyabilirim ben. Hı -hı. Go'da veya satrançta daha stratejik, analitik zeka yönelik oyunlar. Hı -hı. Kutu oyunlarında ise hem bu zekanın yanı sıra duygusal zeka dediğimiz hani son yıllarda çok ortaya çıkan EQ'nun çok öne çıktığını görüyoruz. Bu EQ'su daha yüksek olan insanlar daha başarılı oluyorlar. Çünkü interaktif oyunlar olduğundan Sözel olarak da karşınızdakini, rakibinizi ya da yandışınızı bir şekilde ikna edip Onu da satmanız gerekiyor kendinizi Evet Bu yüzden böyle bir farkları var Sizin bu anlamda yaşadığınız ilginç hikayeler var mı? Diplomasi oyununu çok oynadığınızdan bahsetmiştiniz O Oldukça ilginç bir oyuna benziyor Ondan biraz bahsetmenizi isteyeceğim ee, Evet yani buluculuk ve pazarlık e, ve farklı insanları yönlendirme adına e, çok önemli bir oyun e, Erman'ın da söylemiş olduğu gibi e, Tam bir diplomasi duygusal, oyunu Evet duygusal zekanın gerçekten çok öne çıktığı bir oyun ee, bir oyunda da bir arkadaşımın beni e, desteğimi alması gerekiyordu. Ancak e, ona güvenimi yitirmiştim. Bana çok defa saldırı yapmış olduğu için. Sonunda da benim güvenimi kazanmak için bir kağıda eğer sana bir daha kazık atarsan ben şerefsizim diye imza atmıştı. <gülüyor> ve <Evet. gülüyor> işin kovik yanında ve kazık atmıştı sonrasında da. Yani diplomasiyi <gülüyor> biraz açmamız gerekirse aslında 19. yüzyıl başında, pardon sonunda geçen bir oyun. Hı -hı. Türkiye, Almanya gibi o zamanın hani üstün güçleri arasında geçen çekişmeli. Aslında şansa kesinlikle dayanmayan. Ve sürekli insanları ikna etmeniz gereken bir oyun. Burada da hani e, ilginç nokta mesela bizim e, bunun uluslararası turnuvaları da oluyor. İsviçre'deki bir turnamada bizim arkadaşlarımızdan birisi e, rakibine kazık attığı zaman... ...çocuk ona sandalyeyle girişmeye çalışmış. <gülüyor> Galiba bu oyunda gerçek hayatla oyun birbirine çok giriyor. Gerçekten ee, evet, insanları evet. içine alan bir oyun. Peki bunun gibi özellikle bazı insanların oynadığı çok özelleşmiş ilginç kutu oyunları var mı? Yani şöyledir... E, Herkesin kendine has mesela İZE Endüstri Mühendisi. Hı hı. Onun için Power Grid yani e, kaynak yönetimine yönelik oyunlar mesela o anlatmak isteyebilir belki onu biraz. Hı hı. Benim içinse ben marka yönetimi üzerine çalışıyorum, pazarlamadayım. Hı hı. E, Filtrish diye bir oyun var e, reklamcılıkla ilgili. O özellikle benim ilgimi çekiyor. Daha işte sözel alanlarla ilgili insanları da o çekiyor. Hı hı. Bu Power Grid'den de biraz bahsetmek gerekirse yani elektrik ağı gibi Türkçe'ye çevirebiliriz sanırım. E, oyun e, Almanya'ya da Amerika e, diye seçebildiğimiz iki haritadan oluşuyor. E, bu haritalarda farklı şehirlere e, elektrik üretip e, elektrik dağıtımı yapmaktan e, oluşuyor bu oyun. Ve bu oyunda da kaynak yönetimi yapmak gerekiyor. En yani iyi kaynak yönetimi yapıp hem parasını hem de elektrik üretirken kullandığı kaynakları e, güzel kullanan kişi oyunda öne geçmiş oluyor. Bu yüzden hani Endüstri Mühendisleri e, adına da çok kullanışlı bir oyun. <gülüyor> Şimdi Türkiye'de kutu oyunu deyince aslında daha çok en bilinen risk başta var sonra da monopol geliyor fakat bu bahsettiğimiz oyunlar buradaki çok daha farklı oyunlar temelde zar atma olayı yok anladığım kadarıyla ne gibi farklardan bahsedebiliriz bizde anlaşılan geleneksel kutu oyunuyla bu bahsettiğimiz diplomasi power grid arasında ne gibi farklar var? Bence en büyük fark bütün oyuncuların oyunun sonuna kadar aktif bir şekilde bir şeyler yapabiliyor olması ve daha çekişmeli gidiyor olması. Risk'te ve Monopolde ise mutlaka bazı oyuncuların yani oyunun ilerlemesi adına oyundan çekilmesi ya da oyunda pasif hale gelmesi gerekiyor. Bu yüzden bu oyunları ben kendi şahsıma da daha tercih ediyorum. Herkesi çok daha fazla oyuna kattığı için. Yani bizde en bilinen kutu oyunları Monopol ve Risk. Kutu oyunlarının en önemli özelliği olan katılımcılığı en az sağlayan kutu oyunları galiba. Doğru mu söylüyorum? Ee, ne yazık ki öyle. Evet, evet. Hatta onlar e, Amerikan tarzı kutu oyunu olarak da e, geçiyor. E, Monopol ile ilgili e, ilginç bir anekdot da var o Hı -hı. açıdan. E, üretimcisi e, Hasbro firması 1933 yılında e, Charles Drove adındaki bir kişinin oyunu e, tasarladığını iddia ediyor. Fakat sonradan e, Hasbro'nun bu iddiasının e, yanlış olduğu anlaşıldı. Hasbro bazı gerçekleri gizlemeye çalışmış. Çünkü Charles Drow denilen kişi oyunu aslında arkadaşlarıyla oynarken öğrenmiş. Oyun 1903 yılında Elizabeth Phillips adında bir politik eylemci kadının tasarladığı bir oyun. Bu Elizabeth Phillips'in amacı kapitalist sistemdeki vergi düzeyinin ve gelir düzeyinin çok küçük bir azınlığı mutlu edeceği, geri kalanları ise mutsuz edeceğini İnsanları açıklamak. <gülüyor> ee, Bunun simülasyonunu yapmak istemiş bir yerde. <gülüyor> evet. Yani bir kişi kazanacak diğerleriniz hepiniz mutsuz olacaksınız. İşte siz <gülüyor> ha, bu diye yola çıkarken e, bir de oyun çok popüler oldu. Özellikle 1930'larda krizle de birlikte e, dünyada e, ironik bir şekilde en popüler oyun Şöyle anaydı. bir şey olabilir mi? Gerçek hayatta kaybeden insanlar belki monopolde kazanmak ve bununla kendilerini... Ee, ...iyi hissetmek istediler. Evet, hayali oyunda gerçek. <gülüyor> çok ilginç, kapitalizmin kendi aleyhine olan bir şeyi... ...kendi lehine nasıl çevirebildiğini çok güzel bir örnek bence. Hepimiz Monopoly oynarız ama... ...böyle bir şey olduğunu hiç bilmeyiz ve bugün... ...işte marketlerde, süpermarketlerde ...en çok satılan ürünlerden birisi. En azından oyunlar içerisinde. Ee, şimdi... ...şuna geçmek istiyorum. Bu genelde... ...oyun oynayan insanlarda genel bir profil... ...çıkabiliyor ortaya. Gerçi kutu oyunları... ...çok genel bir başlık. İçinde çok çok farklı... ...oyunlar var ama... Yine de e, genel bir kutu oyunları profilinde oyuncu profilinden bahsedebilir miyiz? Yani dünya çapında e, konuşmak biraz zor tabii e, bizim için ama Türkiye adına konuşursak e, en azından bizim grubumuzda e, grubun ağırlığı e, üniversite mezunu e, 25-35 yaş e, arasında diyebiliriz. Tabi bu kesinlikle sınırlayıcı değil. E, çok daha genç ve çok daha e, yaşlı üyelerimiz var. Yani ben kendi babamla da e, ara sıra kutu oyun oynuyorum. E, o da çok büyük keyif alıyor bundan. Evet. Peki evet. e, kimler oynayabilir? Şimdi mesela satranç dediğimizde insanlar genelde çekinir. Çünkü oyunun kurallarını öğrenmek ayrı bir sorundur. Stratejisini öğrenmek. Uzun zamandır oynayan biriyle satranç oynamak zordur. Kutu oyunlarında böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz? Yani şöyle bir örnek verebilirim ben bunu. Kutu oyunlarının bazı e, giriş oyunları dediğimiz oyunlar var. Bizim bo board game enthüziyasi e, aslında herkesin kız arkadaşını alıp <gülüyor> Gelip bir araya beraber oynamamız da başladı. Evet. O yüzden işte e, çekinmenin çok bir şeyi yok, anlamı yok bence. Çünkü herkes her şekilde bunların da zaten özünde interaktivite ve katılımcılık olduğu için çok rahatlıkla oynayabilir. Sosyal ve eğlenceli oyunlar. Ee, bir şarkı arası verelim. Ee, geçtiğimiz hafta e, Ron James Dio'yu kaybettik. Ee, onun anısına Temple of the King. Time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. There, in the middle of the circle, he stands searching, seeking. Just one touch of his trembling hand, the answer will be found Daylight waits while the old man sings, heaven help me And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one And the day has just begun all right Just one touch of a strong right hand, they know of the temple. Oyun içinde oyunda yine birlikteyiz. Bu hafta kutu oyunlarını konuşuyorduk. İstanbul Board Game Enthusias'tan İshak Mizrahi ve Ermen birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, şimdi sormak istediğim kutu oyunlarının yurt dışında yaygınlığı nedir? Büyük organizasyonları var mıdır? Hangi ülkeler öne çıkar bu oyunlarda? E, Almanya bu konuda kesinlikle başı çekiyor. E, yani Almanya'da gerçekten o kadar yaygın ki bazı gazetelerde e, kitap ve sinema değerlendirmeleriyle birlikte yeni çıkan kutu oyunlarının değerlendirmeleri de oluyor. E, bununla ilgili yapılan organizasyonlar e, Avrupa'da işte Belçika, Hollanda, Almanya ve e, Amerika'da çeşitli yerlerde oluyor. E, genellikle e, küçük e, bu e, fuarlarda 40 bin kişi gibi e, sayılar olurken Almanya'da, Essen'de kutu oyunu adına yapılan en büyük fuar e, bulunmakta. Ve buna 150 bin gibi çok ciddi bir katılımcı sayısı turnuva var. Turnuva mı bu aynı zamanda? E, turnuva değil. Yani hem hmm. yeni oyunlar tanıtılıyor hem de mevcut oyunların e, satışı ve e, oynanışı oluyor orada. Sanırım bizde Türkçe'de çok az sayıda piyasada e, kutu oyunu var. Yurt dışında bunların sayısı çok çok daha fazla anladığım kadarıyla. Hem çeşit olarak hem sayı olarak. Doğru mu? E, doğru kesinlikle. Yani Türkiye'de e, ne yazık ki e, çok sınırlı sayıda oyun var ve Türkçe'ye çevrilmesi de çok az. E, bu yüzden de ne yazık ki çok az kişiye ulaşabiliyor. Sizin oynadığınız ee, oyunların çoğu da İngilizce yanılmıyorsam. Evet. E, evet. evet sanırım e, bu yüzden de biraz profilimiz daha çok e, üniversite mezunlarından oluşuyor. Çünkü e, dil e, sınırı olduğu için Hı -hı. hani İngilizce bir oyunu ya da Fransızca bir oyunu hani birisinin öğrenmesi, kendisi keşfetmesi çok daha zor. E, aynı zamanda Türkiye'de e, popüler olan oyunlara baktığımızda ee, basit kuralları olan ve şansa dayalı örneğin zar atmaya dayalı oyunların daha popüler olduğunu görüyoruz. Bunun bir nedeni var mıdır yoksa bu e, tamamen e, yayıncının politikasından mı kaynaklanıyor? Bu oyunlar piyasada olduğu için mi oynanıyor? Bana kalırsa bu oyunlar piyasada oynadığı için oynanıyor yani Türk hani kültüründe çok fazla işte kumar ve şans vardı derseniz o da farklı bir bakışta ama bence diğer oyunlar olmadığı için oynanmıyor. Farklı seçenekler insanların önüne sunulmadığı için ulaşamamış durumda. Bu anlamda bildiğimiz etrafta kolayca bulabildiğimiz kutu oyunları haricinde yabancı dilde de olabilir özellikle tavsiye ettiğiniz kutu oyunları var mı? Yeni başlayanlar için ya da diğer oyunları oynamış yeni oyunlar arayanlar için. Benim özellikle tavsiye edeceğim Türkiye'de bir ara Türkçe yayınlanmış olup daha sonra da ne yazık ki kalkmış olan Settlers of Catan isimli oyun var. Bu oyunda gerçekten çok başarılı bir oyun. O kadar ki yani dünyada 15 milyon gibi bir sayısına ulaştı geçtiğimiz yılda. Yani bunu da karşılaştırmak gerekirse hani insanların Xbox'tan bileceği Halo 3 oyunu dünyada 7 milyon gibi bir sayısı, hmm. sayısına ulaşmıştı. Hmm. Bir de zaten diplomasiden bahsettiniz. Bir de onun e, sadece hobi olarak değil aynı zamanda özel amaçlarla da oynandığından bahsediyorsunuz. Yani diplomasi oyunu hani ben zaten diplomasiyi özellikle hayran hayranı <gülüyor> olarak e, tavsiye ederim. Şöyle anlatayım. E, Amerika Eski Dışişleri Bakanı, uluslararası Hı -hı. ilişkiler okuyanların bileceği e, Henry Kissinger'ın favori oyunu diplomasiymiş zamanında. Hı -hı. Ve sürekli arkadaşlarıyla toplanıp bu diplomasinin e, oyununu oynuyorlarmış beraber. Aynı zamanda Amerika'da da e, askeri okullarda diplomasi oynanıyor. E, çünkü hem taktikleri öğrenmek amacıyla hem de insan yönetimi için gerçekten çok önemli bir oyun. Bu bana 29 krizinde Monopoly oynayanları hatırlattı biraz. <gülüyor> Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz? E, i̇yi diplomasi oyuncularıyla e, konuşurken dikkatli olmamız gerekir sözüne güvene. <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle diyebiliriz yani. E, Oyunun da resmi olmayan e, mottosu. 1959'dan beri arkadaşlıkları yok ediyoruz. <gülüyor> e, yalnız şunu eklemek istiyorum. Mesela diploması ya da diğer oyunlarda da hiçbir şekilde e, rakibinizi ya da yanlışınızı sonuna kadar e, öldüremediğiniz için bir anda... ...hiçbir şekilde tam olarak karşınıza almamanız gerekiyor. Yani bir yandan e, ondan bir şeyler alırken bir yandan da yanınızda tutmanız gerekiyor. Biraz Amerikan politikalarına benzedi bu ama... <gülüyor> e, Sanırım burada bazı oyunlar arasında fark da var. Kimileri yine kutu oyunları nispeten rakibinize karşı onu... Saf dışı ederek oynanırken kimisi de yani oyunculardan biri değil, kutuya karşı oynanıyor gibi bir yapı var sanırım. Evet yani bazı oyunlarda e, dört oyuncu tamamen işbirlikçi olup e, kutuya karşı oyunu kazanmaya çalışırken yerinde da kendi aralarında e, rekabet edebiliyor. Evet. Pandemik var örneğin evet. onun temasını değinebilir miyiz? E, tabii pandemik e, dünyada e, dört farklı hastalığın e, ciddi e, bir e, tehlike oluşturduğu. ...bir tema ele alıyor ve bu temada oyuncular dört ya da beş kişi... ...bilim adamları olarak bu hastalıkları dünyada işte tedavisini bulup kurtarmaya çalışıyorlar. Yani bu kutu oyunlarının mesela dünyadaki gelişmeleri çok hızlı şekilde... ...tepki verip direkt kutu oyunlarını çıkarıyorlar. En son finansal krizle ilgili biz kutu oyunu oynuyorduk. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, Anında öğrettiler diyorsunuz. Anında öğrettiler. Çok yüksek riskli hisseler... ...işte orta e, riskli hisseleri alıp... E, ...ona göre risk yönetimini yapıp... ...ona göre işte kazanç sağlayabiliyordunuz. Evet. Bu işin öncü bir ülkesi var mı? Yeni kutu oyunlarını yaratmada, fikir ortaya atmada. E, Valla ilk başta... E, ...demin değindiğimiz gibi Almanya... E, ...diyebilirdik ama Hı. şu an... E, ...yani hani ilk başta Alman tarzı olarak... ...biliyordu. Onlar öncüsü olduğu için ama şu an çok farklı bir düzeyde artık e, Amerika'da da hani Hasbro dışında başka üreticiler e, daha işte Avrupa tarzı daha e, işbirlikçi ya da katılımcı e, oyunlarda üretiyorlar e, bunun dışında Hollanda'da da çok ciddi e, sayıda oyun çıkıyor artık hı hı. Ee, şöyle bu oyunların ne kadar e, yaygın olduğuyla ilgili yine bir sayı vermek gerekirse e, internetteki en büyük sitesi oyunların board game geek e, diye bir site var oyun sayısı 46 binin üzerinde Oyun sayısından bahsediyoruz, oyuncu sayısından değil. <gülüyor> bir oyunu ortalama oynayan kişiyle hesaplarsak dehşet bir rakama ulaşıyor sanırım. Evet, şimdi biraz aslında şeyin de sırası geldi diye düşünüyorum. Sizin kulübünüzden, birliğinizden bahsetmek istiyorum. Bir kere öncelikle sormak istiyorum. Ben burada telaffuz ederken zorlandım. İstanbul Board Game Enthusiast, doğru mu söyledim? Evet, doğru Sen söyledim. Niye bu kadar zorlaştırdın? <gülüyor> ya aslında e, insanların ilgisini çekmesi için biraz e, farklı bir isim olsun istemiştim. Farkınız ortaya koydu. <gülüyor> evet. E, İngilizce olmasının e, sebebi de e, ilk başta grup kurulduğunda e, ben ve diğer kurucu ülkemiz, e, Amerikalı bir kişiydi. Şu an artık e, Türkiye'de değil. E, Türkiye Diplomat mıydı yoksa? <gülüyor> Yok değil. E, Türkiye'de iş bulmuş Amerika'da üniversiteden bir arkadaşımdı. Ve daha fazla e, hani hem yabancı e, hem Türk insana ulaşabilmek için İngilizce bir isim seçmiştik. Ama şu anki profilimiz sadece Türkler'den oluşuyor. Yabancılara da açız diyorsun. <gülüyor> Kesinlikle. Gerçi ben... oyunu özellikle İngilizce bilmeyenlerin oynaması zor. Çünkü kural kitapçıkları oyunlar genelde yurt dışından getirildiği için İngilizce ağırlıklı. Ama bence iziyle Erman yeni gelenlere mutlaka yardımcı oluyordur. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani şunu da belirtmek isterim. Hı -hı. E, topluca bu çaba olmasa da aramızdan bazı kişiler bu oyunların Türkçe çevrilmesine de başlamış durumdalar. Kurumsal olarak da bu işi yürütüyorsunuz. Peki yeni gelenlerden bahsetmişken yeni size insanlar nasıl ulaşabilirler ve e, siz nerede bulabilirler? Ee, bizim öncelikle e, ulaşılacak yer e, Facebook sayfamızdır. Hı -hı. E, yani daha resmi bir dernek e, konumuna ulaşmadığımız için. Zaten eğleniyoruz diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> e, evet Facebook'ta İstanbul Hı -hı. Board Game Enthusiast sayfasından e, bize kolaylıkla ulaşabilir. Biz her perşembe e, Beşiktaş'ta ufak bir kafede buluşuyoruz Kuka Cafe isminde. Yani herhangi bir kişi kapıdan gelip hani bizi sorduğu zaman bize rahatlıkla katılabilir. Herkese açığız tabii ki. Evet çok güzel. Peki sen nasıl başladın dizi bu kutu oyunu olayına? Yani ben aslında çocukluğumdan beri işte Kızma Birader, Monopol, Scrabble olsun hani çeşitli Türkiye piyasası olan oyunlarda her zaman zevk alıyordum. 2002'de üniversite okumak için Amerika'ya gittiğimde daha farklı bir kategoriyle tanışmış oldum. Orada da İlluminati isminde bir oyun oldum ilk defa. Bu da işte e, belki duymuşsunuzdur. İşte dünyayı e, yönettiği farz edilen e, bu gizli kültün e, üzerine e, evet. öyle tematik bir oyundu. Hemen her konuda bir board game var gibi geliyor bana. Çok <gülüyor> oyun. Evet. E, oyun o kadar hoşuma gitmişti ki ertesi gün gidip kendime bir kopyasını almıştım. E, sonra da bütün dönem boyunca oradaki Türk arkadaşlarımla oynamıştık oyunu. <gülüyor> evet. Peki Erman senin başlangıcın nasıl oldu? E, aslında hani... Oyun bazında ben hani satrançla başladım ama satrançı hiç tok kutu oyunu olarak tanımlanamadığından e, izi Easy Türkiye'ye getirdi. <gülüyor> <gülüyor> Ve de ben de öyle başlamış başladım diyebiliriz. Zaten hani Illuminati'ye de ilgi duyuyordum e, hani şeylerinden dolayı, popülerliğinden dolayı. Oyununu evet. da görünce e, Yani İstanbul Board Game entuziasmının altından da Illuminati'nin çıkması gerçekten <gülüyor> bütün bütün teorilerini destekleyen bir <gülüyor> rastlantı diyeyim. Size nasıl ulaşabilirler? Sizin bir Facebook grubunuz olduğunu söylediniz. Bir de Beşiktaş'ta Kuka Kafe var sanırım toplandığınız. Belli günleriniz var mı? Evet her Perşembe orada olmaya çalışıyoruz. Yani özel bir durum olmadığı sürece her Perşembe oradayız. Yani bazen işte 23 Nisan vesaire gibi tatil günlerinde de orayı tercih edebiliyoruz. Herkes tatildeyken güzel bir değerlendirme fırsatı oluyor. evet. evet. Ee, ben şunu sormak istiyorum aslında şimdi Illuminati'yi oynadık ve işte hastası olduk diyorsunuz. Peki bir de Illuminati'yi oynayıp e, sevmeyen bir grup var Tabii. Yani e, bir şey fark edebildiniz mi genel bir e, Tren gibi. E, trend Yani kim bu oyunları seviyor kim bu oyunları e, yok ben hı hı. almayayım diyor Ya bence e, mutlaka yani çok iddialıyım bu konuda herkesin seveceği cinsde bir kutu oyun vardır Kırk altı bin e, abla... tane olun. Ben işte. e, kırk altı bininci isleyişim zorluyorum. E, sadece onu bulmak lazım. Yani kişiye e, göre, yani nabza göre şerbet vermek lazım. Yani ben genellikle insanlarla biraz konuşup e, bir iki oyun oynadıktan sonra hangi oyunu sevip sevmeyeceklerini de biraz e, öngörebiliyorum. Hani ona göre de tavsiye verebiliyorum Hı. insanlara. Aa, sen e, gel bu oyunu oynayalım şeklinde. <gülüyor> e... Bir soru daha sormak istiyorum aslında. Bunu ortalarda bir yerde sormak istiyorum ama bir sorduk hakkımız kaldı programda. Bu sonuçta kutu oyunları bilgisayar oyunları genel olarak bütün zeka oyunlarının bilgisayar oyunlarında bir çeşit rekabeti ve farkı var. Aslında kutu oyunlarının bilgisayarda uygulandığını da biliyoruz. İnternetten de uygulanabiliyor. Ama bu oyunların bilgisayarda oynanmasıyla ya da bilgisayar oyunları ile kutu oyunları arasında bir farktan söz edebilir misiniz? Kesinlikle söyleyebiliriz. Yani bence kutu oyunların en güzel e, yönü, en iyi avantajı bilgisayar oyunlarına göre e, yüz yüze oynanabiliyor olması. Yani insanlar hı hı. pokeri de mesela internette oynayabiliyor. Ama yüz yüze oynamanın çok daha farklı bir e, keyfi vardır. Yani e, oyunu önünde görmek, eliyle hissetmek, e, piyonları oynatmak vesaire çok farklı bir keyif veriyor. Hatta şöyle bir şey var. Mesela oyunlarda genelde ticaret teması olduğu için sözlü bir ticaret yapılabiliyor orada. Hı. Yani o bilgisayardaki tuşlara basılarak yapılan... Yapay ticaretten çok daha yani keyifli. İnsanlar çok daha yaratıcı olabiliyorlar. Yani e, sonuçta bilgisayarda belli kurallara bağlı oynamak zorundasınız. Ama burada kurallar var. Evet yazılı ama siz onlarda çok daha yaratıcı şekilde e, aşabiliyorsunuz. Evet. Aranızda anlaşıp kuralların dışında çıkıyor musunuz? Ya bu oyunda kuralını böyle yapalım dediğiniz olabiliyor Bizim mu? Bizim kendimize göre uyguladığımız kurallar oluyor. Mesela bazı oyunları görüp bu oyunun kuralı böyle olsaydı daha iyi olurdu deyip ona göre oynadığımız oluyor. Evet. Yani yine e, yüz yüze olmanın bir örneğini vermemiz gerekirse e, bir arkadaşım ya te, e, tek kişi kağıda yazıp benim arkamdan işler çevirip ama benim hiçbir şekilde okuyamadığım bir kağıda sunmuştu etrafa. <gülüyor> ben de çok şaşırmıştım. Bunu asla bilgisayarda yapamazsınız tabii evet. ki. De. Evet. E, bu hafta kutu oyunlarına bir başlangıç yapmış sayıyoruz yine kendimizi. İlerleyen haftalarda yine konuklarımızla birlikte devam edeceğiz. İstanbul Board Game entüziasta uğramanızı tavsiye ederim ilginizi çektiyse. Bu haftalık oyun içinde oyun programını bitiriyoruz. Haftaya yine görüşmek üzere. İyi günler. Oyun içinde oyun.